Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekəyətuhu. Aleyhissələmə sələmə. Allahın selamı, rahmeti ve bereketi öcəziyəsində. Kardeşlerim, imanın şubesi dersimizin 36. şubesine ulaştık elhamdülillah. İmanın, biliyorsunuz hadiste Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, iman 70 küsür şubedir en üstünü, قَوْلُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ لَا اِلَٰهَ sözü, en aşağısı ise, en aşağı seviyesi ise, yoldan insanlara eziyet verecek bir şeyi gidermektir buyurur Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ve bu 70 küsur şubeyi ki ele aldığımız kitabımız İmam Bey Hakkı Rahimullah'ın Şua Bil İman kitabında yaklaşık 77 yedi tane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 وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعِمِّدًا Her kim kasten, hiçbir hak hukuk olmadan, kasıtlı olarak birini öldürürse, فَجَزَاءُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا ف۪يهَا وَغَدَبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ Onun gideceği yer ebedi cehennemdir. Ayrıca Allah'ın gadabıdır. Ve Allah orada cehennemde kalıcıdır. Ve Allah da onun gadabıyla, öfkesiyle karşılar buyurur Allah Azze ve Celle'de.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 eee <gülüyor> kaba söz dağıtmak. <gülüyor> yani Müslüman'a hem söylemek hem kaba söz kullanmak Allahu buyuruyor Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam. Selamünaleyküm. Biz geç oralardık. <gülüyor> evet. evet. Bismillahirrahmanirrahim. Adem kapıyor ki. Müslümanı öldürmek küfürdür. Ona kötü söz söylemek veya ona küfretmek fuhuştur diyor Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam. Fuhuş kelimesi kardeşlerim Fucur, yani günah manasında ve yine el-hurucu ani'l-hakki haktan sapmaktır, haktan ayrılmak manalarına gelir fusuk kelimesi. Buradaki küfür kelimesi ise yani Müslümanı öldürmek küfürdür denildiği zaman da bu daha önceki derste anlattığım gibi küfrün ni'amdır. Yani Allah azze ve celle'nin üzerimizdeki nimetlerini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 zayıflar ve fakirler olduğunu gördüm diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. ve yine bana cehennem gösterildi. Cehennemin de çoğunluğunun kadınlar olduğunu gördüm diyor Allah Resulü aleyhissalatü. Tuhbeti bilmeyen bayan sahabelerden bir tanesi diyor ki ey Allah'ın Resulü neden? Neden cehennemin çoğu kadınlardır? Bunlar Allah'ı mı inkar ederler? Kafir mi olmuşlardır da kadınlardır cehennemin çoğunluğu? Allah Resulü hayır diyor.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 ve nedir bu aslında insanı dinden çıkarmayan küfürdür. Çünkü hadiste gelen e, bu küfürdür meselelerinden birçoğunda anlaşılması gereken küfürden budur kardeşte. Yani küfranın ni'am yani küfranın nimet dediğimiz meseledir. Bu hadiste de inşallah anlaşılması gereken budur kardeşte. Yine Sahih Buhari'de gelen rivayette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 Abdullah ibn Mesud radiyallahu anhu diyor ki, Allah Resulü aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. La yahillu demümri'in muslimin yeşhedü en la ilahe illallah ve enni Resulullah illa bi-ihtâthelâ. Şu üç şey dışında, La ilahe illallah ve Muhammedur Rasulullah Allah'tan başka ilah olmadığına, Ve benim de diyor Allah'ın Resulü olduğuma şehadet eden bir kimsenin şu üç şey dışında kanı helal olmaz diyor Allah Resulü aleyhisselatu ve selam. Bunlar nedir? Ennefsu binnefsi. Eğer haksız yere birinin canına kıymışsan bedel olarak ne yapılır? Had cezası olarak senin de canına kıymış. Yani kısas uygulamış. Ennefsu binnefsi. Ve seyyubu zâni. Evli olarak veya dul bir kimsenin zina ettiği zamanda ne yapılır? Onun kanı helal olur. Yani taşlanarak öldürülür, recim edilir. وَالتَّارِكُ, وَالتَّارِكُ لِد۪ينِهِ اَلْمُسَارِقْ لِلْجَمَاءً Ve dinini terk eden, cemaatten ayrılan müfted kimsenin de kanı helaldir kan.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 لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا إِلَّا كَانَ عَلَى بْنِ آدَمَا الْأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا لِأَنَّهُ أَوَّلِ مَنْ سَلْمًا قَتِلٍ Diyör ki, bir kimse eğer zulüm üzere öldürülmüşse Adem Ademoğlundan muhakkak onu diyor ilk o kanı akıtana ondan yana bir nasip vardır diyor Allah Resulü Aleyhisselam. Çünkü o bu öldürme işini ilk başlatandı diyor. Adem oğlu, Adem Aleyhisselam'ın iki tane oğlu vardı. Kimdi bunlar? Habil ve Kabil. İlk öldürme işini yapan kimdi? Kim, kim öldürdü? Kabil. Kabil'i Kabil, Kabil öldürdü. Ve işte ondan sonra her kim haksız bir yere cam, cam kıymışsa, haksız yere kan akıtmışsa, ondan da o Kabil'e ne vardır? Nasip vardır diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Miktad İbn-ül Esvet El-Kindi diyor ki radiyallahu anhu Ya Resulallah e rəyite in nakītu racülen minəl kufbər fakta tennə fadarada ihnə ihdə yedəybis seyfi feqat əvmâ Ey Allah Resulü ne dersin diyor ben bir düşmanla, müşrikle karşılatsam sonra vursak sonra o diyor benim elimden bir tanesini kesse Sonra da bir ağaca sığınsa kaçsa kurt veya bir ağaca sığınsa sonra da dese ki eslemtü lillah ben teslim oldum müslüman oldum dese bu sözü söyledikten sonra e ba'de en bu sözü söyledikten sonra yani ben müslüman oldum veya la ilahe illallah dedikten sonra onu öldüreyim veya Allah'ın mislülü Allah Resulü selam la taktul onu öldürme dedi diyor. Ey Allah Resulü, o benim elimden bir elimi kesti. Allah Resulü selam, la takdum u. diyor. Sakın onu öldürme. Şayet sen onu öldürürsen, o senin onu öldürmezden önceki durumundasın diyor. Sen de onun Müslüman olmak için söylediği şehadet kelimesini söylemesinden önceki durumdasın. Yani o artık Müslüman olmuştur. Onu ne yapamazsın? Öldüremezsin diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Usami İbn Zeyd radıyallahu anh diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Cüheyne'den kabilesinden, Cüheyne kabilesinden bazı insanlarla bizi gönderdi. Sonra ben gittim ve bir adamı öldürmek için.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 Bunun için söyledi. Fe'ale zalike ta'uzan. Sığınmak için, benden kurtulmak için bunu söyledi. Bu şaqaqta an kalbihi. yüzden Allah Resulü Sallallahu diyor ki sen onun kalbini yarttın. Yani kalbini yarıp açtın ve baktın mı orada hakikaten bunu sıdkı ile mi söyledi yoksa benden ölümden korktuğu kurtulmak için mi söyledi? Bunun için kalbini mi yardın diyor Allah Resulü Aleyhisselam. Ve Cundub el, el Beceri'nin divayetinde Allah Resulü aleyhissalâtu dedi ki Keyfe tasna'u bi la ilahe illallahü idâ ila ca'ati yawman kıyana O diyor o adam, kıyamet günü bu la ilahe illallah sözüyle geldiği zaman sen ne yapacaksın diyor, halin nice olur diyor. Ki Usami İl Zeyd, biliyorsunuz Allah Resulü aleyhisselamın vesselamın çokça sevdiği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 Cehennemde azab olunacaktır buyurur Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Sahabe zamanında Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ile birlikte safların, Müslüman saflarında en önde bir adam öyle bir e, kuvvetli bir şekilde düşmana karşı saldırıyor ve öyle güzel savaşıyor ki insanlar ona kıptayla bakıyor. Ve diyorlar ki ne güzel de savaşıyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam o cehennemdedir diyor. Sahabe diyor ki biz çok şaşırdık. Müslümanların sapında savaşıyor ve düşmanların saflarını yara yara ilerliyor. Ve buna rağmen Allah Resulü aleyhisselatu vesselam o cehennemdedir diyor. Ben şaşırdım diyor. Gittim o adamı savaştayken takip ettim diyor. Adam savaşıyor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 Yani hem Müslüman erkekler namuslarını korudukları gibi Müslüman kadınlar da namuslarını korur buyuruyor. Allah Azze ve Celle وَالَّذ۪ينَ هُمْ نِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ Mü'minun suresi 5. ayet-i kerimesinde. Ki orada Allah Azze ve Celle Müslümanların masıflarını sayarken قَدْ muminun الْمُؤْمِنُونَ Muhakkak ki mü'minler felaha ermişlerdir.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 Allah Azze ve Celle. Ebu Hureyda radıyallahu anhunun Duhari ve Müslimlər rivayet ettiği hadiste dəyir ki, لَا يَزْن۪ اَزَّان۪ي حَيْنَ يَزْن۪ي وَهُوَ مُؤْم۪ن۪ Zina eden bir kimse ne yapamaz? Zina ettiği anda mümin olarak zina etmez, dəyir. وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حَيْنَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْم۪ن۪ Hırsızlık yapan kimse de hırsızlık yaptığı anda mümin olarak o hırsızlığı yapmaz diyor Allah'ın süsusuna. Ve içki içen bir kimse de o içkiyi içtiği anda mümin olarak o içkiyi içmez diyor Allah'ın süsusuna. Ve yine insanların gözü önünde, insanların mallarını zorla gasp eden, insanların mallarını alan bir kimse de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 Beyne diyor ki Aleyhissalatu vesselam zina eden bir kimse zina özin zina ederken mümin olarak zina etmez hırsızlık yapan bir kimse mümin olarak hırsızlık yapmaz velakinet teubet fakat ne vardır onun için tövbe vardır diyor Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam Tabii ki burada tövbe derken iden zel elabdü خرج منه الايمان فكان فوق راسه كالذل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 Hırsızlığın kefareti nedir? <gülüyor> onun kesilmesidir. Eğer bu hak onun için uygulanmışsa bu onun için kefarettir diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Eğer diyor وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَٰلِكَ شَيْءًا فَسَتَرَهُ اللّٰهِ Her kim bunlardan bir şey yapmış da Allah da onu örtmüşse yani dünyadayken açığa çıkmamış ise özellikle kardeşlerim zina meselesinde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 Celle, bəyli Allah səhələlə, vəylul lilmutafifi, o tartıyı dün yapmayanların diyor kıyamet günü vay haline diyor Allah azə və cəllə. Evet, hadiste geldiği kadarıyla Abdurrahman ibn-i Ebi radıyallahu anhudan gelen rivayete Bukhari ve Müslimin rivayet ettiği hadiste, bir gün Allah Resulü aleyhissalatü və sələm Mina derken, bize, Hütbe verdi ve şöyle buyurdu, diyor. İnne dima'akum ve anvâlekum ve a'râdakum aleykum haramun. <Mülüyor> Muhakkak ki kanlarınız, mallarınız ve namuslarınız birbirinize nedir? <Mülüyor> Haramdır, dedi, diyor Allah Resulü aleyhissalatü <Mülüyor> vesselam. Bukhari'de gelen rivayette yine وَلَا يَسْرِقُوا حِينَ يَسْرِقُوا وَهُوَ مُؤْمِنُ Bir kimse de hırsızlık yaptığı zaman mümin olarak hırsızlık yapmaz diyor Allah Resulü aleyhisselatu vesselam. Bu da demin dediğimiz gibi biraz önceki konumuzda anlattığımız gibi e, kemal-ül iman dediğimiz imanın kemali onda yer olmaz diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Evet kardeşlerim Allah bize hayır versin, afiyet versin inşallah. Allah'ım, gerçeği hak bilip hakka tabi olan, batılı da batıl bilip batıldan sakınan kullarından eylesin. Allah'ım, seni sevmeyi, Amin. seni sevenleri sevmeyi, senin sevgine yaklaştıracak her ameli sevmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbim. Allah'ım bizlere merhamet eyle ya Rabbi. Amin. Rabbena la tuzigh kulubana ba'de idhetaytana wa hab lana min Ya Rabbi, bize hidayet ettikten sonra kalbimizi o yoldan ayırma ya Rabbi. Kalbimizi saptırma ya Rabbi. Ya muqallibal kulub, sabbit kulubena ala dinika ve taatike. Ey katleri çevirip çeviren Rabbim, bizim kalplerimizi senin dininde ve senin taatinde, itaatinde sabit kıl ya Rabbi. Rabbena atina fi'd-dünya haseneten وَفِي الْآخِرَةَ حَسَنَةً وَقِنْ عَذَابًا نَعْ Ey Rabbimiz, bize dünyada da iyilik ver, əkhirəttə da iyilik ver. Ve bizi cəhənnə məzabından koru, ya Rabbimiz. Allahümme, amin. Sübhaneke, Allahümme ve bihamdik. Aşhədu en la iləhə illəə entə. Astaqfırıqa və atubu iləyək. Və əkhiru dağvânə, elhamdülilləyə Rabbil